Erken dönem fenomenolojisi üzerine konuşacak. E, Umur Eken İstanbul Üniversitesi e, şu an hala görev yapmaktan. İstanbul Üniversitesi'nden beri yüksek lisans ve doktorası da yine İstanbul Üniversitesi'nden. Daha önce da Üniversitesi'nde dersler vermişti. Şu an hala İstanbul Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ediyor. E, özellikle hocanın aynı zamanda müzisyendi. E, o yüzden sanat felsefesi, özellikle de, de müzik felsefesi, son derece onun için yeni bir çalışma alanı ve bir de fenomenoloji üzerine çalışıyor. <gülüyor> e, buyurun hocam. Teşekkür ediyorum gerginiz <gülüyor> için. Evet, teşekkür ederim. <gülüyor> teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ayrıca beni davet ettiğiniz için de teşekkür ederim. Başta bir soru olmak üzere, ağlamamın. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Antep'e, üniversitesinin düzenliği ve filmine davet olmaktan çok teşekkür Abo Hocam, bunun da söylediği gibi e, belki Abo ile beraber, Abo'dan biraz daha önce e, İstanbul Üniversitesi'nde okuyordum ve İstanbul Üniversitesi'nde eğitimliyordum. E, İstanbul Üniversitesi'nin birçok ilkleri yaptığı gibi, teknoloji konusunda da e, ilkleri gerçekleştirmiş, ilk çalışmaları gerçekleştirmiş bir üniversite. Öniversite e, görüyor. E, ben de orada yetiştim ve Önemli, Türkiye'de önemli fenoloji çalışmaları yaptığı yani, çocukların doğrudan öğrencisi oldum. Bunların en başında tabii Prof. Dr. Merv ve Prof. Dr. Ömer Sözer geliyor. Biliyorsunuz, Türkçedeki en önemli fenoloji üzerine Türkçe yazıları, kitapları bu iki hocamız yaptı. Merv <gülüyor> Hoca'nın bildiğiniz gibi yakın sürede başkasının benim çalıştığı çalışması var. Öner özel şey ise Edun Husser varlığı sorunu diye e, bir kitap parçalışması var. E, Her ikisi de Husser'e arşivinde çalıştılar ve özellikle Erdem Hoca e, Husser'in doğrudan e, daha önce hiç kullanılmamış el yazmaları üzerine çalıştı. Bu eseri öyle yazdı, orijinal el yazmaları yani daha önce batılı bir araştırmacının da ele almadığı doğrudan Husser'in yazmaları üzerine çalışarak hazırladı. Yazıcılık kitabında. Ben de ocağın öğrencisi olma şansına sahip oldum her ikisinde <gülüyor> ve özellikle bu <gülüyor> iki e, ocadan teknoloji dili e, ilk bilgilerimizi aldık. E, Tabii bizden sonra Ahu hep e, bu hocaların 7 saatinden geçti. Özellikle önemli hocalardı. Neye majesten gitmişlerdi? Gitmiştin. Şimdi. E, Fenoloji, İstanbul Üniversitesi'nin bana sorarsanız bir felsefe deneyin var mıdır diye sorarsanız ben fenoloji olduğunu söylerim. E, fenoloji olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında Tefret Taket İnönü Hoca, Tefret İnönü Hoca, İsmail Tunol Hoca olsun, yeni ontoloji çalışmalarına yönelttiği zaman, e, aslında hep şunu farkındaydılar ve biliyorlardı. Bu fenoloji kökenli bir e, anlayıştır, yeni ontoloji Almanya'daki yeni ontoloji artmanlı ontoloji. Artman'ın kendisi de fenomen doktor. Moritz'te geldi mesela İsmail Tunalıoğlu'na yöneldi. Moskova'da bir ünlü bir fenomen doktor. Esint güzel çalışıyor. Ve kendileri e, buralarda eee etnolojide kendi bir bir gelenek oluşturdular. E, İstanbul Üniversitesi'nde biz de onların içinde yetiştik hepimiz. Dolayısıyla da ortoloji ve ortoloji İstanbul Üniversitesi'nin temel çalışma alanı hocaların temel çalışma alanı direkt. Biz de onlardan faydalanmaya çalıştık. Şimdi, e, şu, benim konum, bugün ele alacağım konu, özellikle üzerine e, yoğunlaştığım konu, bu hocaların bir devamı olarak e, çalışmalarını sürdürüyorum. E, bu, senin erken dönemkenin arası. Yusuf Husserl'in erken ve geç dönemdiği aralıyor fenolojileri. Hatta, tolük bölümüne tanserlendan bölümü de deniyor. Ya da dediksyon bölümü, indirgemiş dönemdiği bölümler falan. Ben bunlara değil daha genç Husserl'in çalışmalarına eğildim. Bunun sebebi benim fenolojideki ana çıkış noktam, fenolojinin kaynağına yükme arzum. Ve burada kaynakta da özellikle Husserl'in hocası olan ünlü İtalya'nın asıllı Alman filozof, Frans Brantam üzerine çalışmaların buna yolaştı. Şimdi gerek Nelmo Hocanın, gerekse Ömer Sözer Hoca'nın kitaplarına baktığınız zaman aslında geç gelen fenomenosisi üzerine yapılmış çalışmalardır. Özellikle de mesela Nelmo Hocanın ki kardesiyan milistasyonların <gülüyor> temininde yer alan ve başkasının belin neselesi üzerine yorumlaşır. Ki belki daha önce bu da sizlere anlatılır başkasının belin neselesi eee e, ören hocamız da genç dönem fenomenolojisi üzerine eğilmiş. Ve bütün genç dönem fenomenolojisi üzerine eğilenler hocaların geneli gibi Türkiye'deki Brentano üzerine çok fazla eğilmiyor işlerde. Sadece başta Husserl'e etkilediğinden, edince, intensional özellikle üzerine Brentano'nun sözü de etkili olduğundan, ve olduğundan söz edip geçmişlerdir. Ancak çağımızda işler değişti. Eee çok daha fazla aslında Husserl üzerinde Brentano'nun ikisi olduğunu artık bugün biliyoruz. Ve bugün Hüseyin e, üzerinde yaptığımız çalışmalar da e, ilk bölüm Brentano'ya ayrı ve oldukça uzun e, bir, bir şekilde Brentano'ya değinildiniz. Ve Brentano olmadan bu Hüseyin artık anlaşılamayacağı, özellikle de, erken Serken de hiç anlaşılamayacağı düşünmüştüm. Bugünün e, fenomotları ve Hüseyin çalışmaları Hüseyin e, üzerine uzmanlaşanlar tarafından. Ben de buna katılıyorum kesinlikle. E, Geç dönem e, de o üstürmekle beraber asıl erken gelen çalışanlar için e, olunsuzlanamaz bir e, filozof. Husserl anlamak için Franz Brentano. E, Nedikim bunu Husserl de diye ediyor. Husserl'in çok önemli bir sözü var Brentano diye. Şöyle diyor Husserl Brentano hakkında hocası hakkında kim yana da derslerini dinlemiştir şeyki Üniversitesi'nde Üniversitesi'nin hocasının. Ee, Hoca hakkında şöyle diyor, Brentano olmasaydı fenomenolojide tek bir cümle bile yazamazdı. Şimdi bu seferde kendisi zaten e, hocasının kendi düşünüşlüğündeki önemine farkında. Dolayısıyla da e, kaçınılmaz bir biçimde biz bu seferde erken dönemini alırken önce bir Brentano'ya bakmak gerekiyor. Brentano ne demiş? E, neler Brentano? da bu serle etkilemiş. Buna bir bakmamız gerekiyor. E, Brentano'nun, transbrentano'nun e, çok önemli bir özelliği var. Çok önemli bir aristotelesçik bir kere. E, bu aristotelesin değil bile bir düşünür. E, ve bütün görüşleri neredeyse Aristoteles'ten değişir. Ama aristotelesin genellikle e, skolastik, düşünürler tarafından yorumlamışlarını ele alır özellikle Thomas Aquinas üzerinden Arsut üyesi inceler. E, çok iyi bir felsefe tavsiyesi ve o da aynı zamanda uzmanı, Tam Brentano. Meşhur bir eseri var. E, en önemli eseri baş yapıtı. En elberi başına psikoloji diye çevirebiliriz e, bu eseri. Şimdi bu esere baktığınız zaman ya da genel olarak Brentano felsefesine baktığınız zaman bu Russelle bağlantısı içerisinde bu Russelle etkileyen Üç temel noktayı görüyoruz Renan'ın felsefesinde. Bunları açıklamaya çalışayım. İlki, Rusyelim Renan'dan dev aldı, özellikle genç Rusyelim Renan'dan dev aldı. Çok önemli bir düşünce var ki Rusyelim bir kitap bulanı da buldu. Kesin bir bilim olarak felsefe. Şimdi, e, hocası François Renan'ın aslında bir papazdır. E, fakat daha sonra babazlıktan ayrılıyor. Bu vatikan konsülü, babanın yanılmaz olduğu yönünde bir karar alıyor. Buna kızınca babasılıktan ayrılıyor. Fakat bu kopuş aynı zamanda sadece bir e, korumsal kopuş değil. E, kendisi de daha çok pozitif bir bakış açısına da yönlendirilen bir kopuş ve elbilsiz bir bakış açısına da yönlendirilen bir kopuş. Nitekim, e, Brent Hanım'ın şöyle bir görüşü var diyor ki, felsefenin yöntemi, doğal bilimlerinin yönteminden Farklı değildir. Transparent hamur ürünleri. Dolayısıyla da felsefelerin en yüksekli bir amacı aslında kesin bir bilim olmalıdır. Kesin bir bilim olmalıdır. Bu yeni bir görüş değil. Aslında bu Platon'un olduğu gibi Kant'ta da olan bir görüş. Kesin bir bilim olarak felsefenin kurulması. Ki Kant'ın en büyük şikayeti zaten e, metafiziğin e, bilim olmalı iddiasını hiçbir zaman gerçekleştirememiş olması yönündeydi Ve tekrar Sanırım ses gitti. Sesim geliyor mu şimdi? Geliyorum. Daha iyi düşünüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi e, felsefenin yöntemi konusunda doğa verimleri yöntemiyle özdeşleştirirken Antren Tano felsefeyi kesin bir bilim olarak e, kurmak istiyor. Ve bu dediğim gibi öncesinde felsefe tarihinde zaten yapılmış, ve gerçekleştirmeye çalışılmış bir şey. E, ancak burada izlediği yol kendisinden önceki oldukça farklı translantal izlediği yol. Ve e, bu yolda bir seri etki yok. Seni biliyorsunuz kesin bir münazaresta adlı eser Türkçeye çevrildi. Türkçe de var. Belki görmüşsünüzdür. Ama Brandano'da eee bu seri bir daha diğer unsur onun eee bakış açısından psikolojiden hareket etmesi. Yani kendi gününde neşeli olan kendisinin anlandırılmasıyla genetik psikoloji adını verdiği psikolojiyi eleştiriye tabi tutması. Brent D'Ambo'nun. Genisiz burada oluş anlamında e, oluş psikolojisi, e, oluşu temeli alan, süreci temeli alan psikolojiyi eleştiriye tabi tutuyor Franz Brent Aslında bizim bugünkü e, bugün genetik psikolojiler ne anlamak gerekir diye sorarsanız anlamamız gereken şey e, aslında denesel psikoloji. Denesel psikoloji. E, denesel psikolojiyi eleştiriye tabi ediyor. Şimdi, e, o dönemde, Transgradan döneminde bu genetik psikolojinin çok önemli bir temsilcisi var. Aslında denesel psikolojiyi fizyolojik psikolojide diyelim. Fizyolojik temel psikoloji. Bu da e, Alman bir psikolog ve filozof Wilhelm Wundt. Müran Tanrı'nın hem bulduğu göçlerini eleştiriyor. Ee, ona göre genetik psikoloji bir kere kesin bir bilim değil. Fransa Müran Tanrı'ya genetik psikoloji kesin bir bilim değil. Ee, olasılık temelinde kurulmuş bir bilim ve o sosyal meteorolojinin tahminleriyle en fazla tahminler yapabilir. Benesel psikoloji ki bugün biz e, pek buna alışık değiliz. Çünkü bizim üniversitelerimizde ve liselerimizdeki psikoloji dersleri, aslında deneysel psikoloji dersleridir ağırlıklı olarak. Kendi liste çağlarımızda psikoloji dersi aldığınızda hatırlayın. Temelde deneysel psikolojidir ee, orada verilen bize. Ama e, Renfano'ya göre aslında bu kesin bir bilim değildir. E, kesin bir bilim olarak onun önerdiği psikolojiyi kendisinin adlandırmasıyla deskriptif psikoloji ya da bir şey çevirirsek, tasvirci ya da betinleyici psikolojidir ve kendisi bunu aynı zamanda psikogonosis adını psikogonosi adını veriyor. Gnosis biliyorsunuz eski Yunanca'da Platon'da bulunan bir derin ve bilim demek, bilimsel bir bilimde var. Psikoloji zaten yani ne olduğunu biliyorsunuz, ee, bilimsel bu bilim denilebilecek çünkü çevresi olabilir. Tasvirci psikoloji demek evet, ki ya da diğer adıyla aslında kesin bir bilimdir ama genetik psikoloji kesin bir bilim değildir. İstasyoncilik psikolojinin kurucusu razı benden tam Şimdi iki temel ayrım var aslında çok geniş bir konu bu. Üzerine sayısız çalışma yapılmış bir konu ama burada çok kısa özetlemek istiyorum. Çünkü öğrenmenin bu serdansı etkilediği, bizi ilgilendiren tarafı bu. Mesela genetik psikologlarının kullandığı bir temel yöntem içgözlendir. Almanya'sı ve Nerebovaltum. İş gözlem miyormuş? Çünkü Brentano'a göre bu yöntem kesin bir bilim olarak kurulabilecek bir fenomenoloji ya da kit tasvifci psikoloji adı zamanda Brentano tasvifci fenomenoloji de diyor. Fenomenoloji adını bu selden önce de kullanıyor. Tasvifci fenomenoloji adını da diyor Brentano. E, İş göze aslında imkansızdır Brentano'ya göre. E, çünkü e, psikologların seçtiği, özellikle deneysel psikologların seçtiği, şu özellikleri yöntemine imkansız olduğunu çok basit bir örnekten mesela ele alabilirsiniz. Ee, belki çok basit ama yine de bize bir fikir verir. Mesela kızgınlık fenomenini gözlemlemek istiyorsunuz. Ee, kızgınlık fenomenini gözlemlemek istediğiniz, mesela kendinizdeki kızgınlık çünkü kendinizdeki duyguları gözlemler aynı zamanda, kendinizdeki algıları, bilinç, unsurları gözlemler ya psikologlar. Ee, ama kızgın bir kızgın olduğu zaman gözlemleyemezsiniz. Çünkü onu gözlemlemek istediğinizde artık kızgın değilsinizdir. Ee, ona bir mesafe almış durumdasınızdır. Ee, kızgın geçtikten sonra da fenomeni aslında gözlemleyemezsiniz. Dolayısıyla da aslında gözlemlemesi imkansız bir fenomenden söz ediyoruz. Dolayısıyla da Frans Brentano açısından iç gözlem imkansızdır. Yani herhangi bir psikolog aslında hiçbir zaman hiç gözlem yapmamıştır. Yapamazsın. Ee, ancak üç e, yine asıl psikolojinin kullanması gereken yöntem, Brentano'ya göre var dediği e, iç algıdır. İç algı, iç gözlemler farklıdır. O, özellikle bilincin unsurlarıyla ilgili ve bilincin unsurlar arasındaki bağlantıyla ilgilidir. İç algı. Ee, aslında doğrudan fizik akıtlarla elimlerle ilgili. Kendi tam burada. Bunu anlayabilmek için, e, ki dikkat ederseniz burada genetik psikoloji eleştirisi, dersi, Brentano'nun genetik psikoloji dersi, tüselletecektir çünkü bu sefer erken dönemde herhangi bir işinde önce mesela daha sonra daha sonra söz edeceğim, e, analitik filozofu bile psikolojist bir eğilim göstermişken. Sonra görmüş olun, Transumun geni de yani mantık araştırmalarında nitel için biçimde psikolojinin karşıladığı bir eğilim gerçekleştirecek Ve felsefede psikolojinin mantıkta psikolojinin eleştirisine girecektir. İşte burada Brentano'nun bu genik psikoloji eleştirisinden etkilenmiştir Edmund Husserl. Şimdi burada internasyonel teziyle bağlantılı durmak gerekiyor. Franz Brentano'nun internasyonel tezi çok önemli internasyonel tezi şu şekilde söz intensionalite intensional gelelim diye çevriliyor tercüme ediliyor. Eee, çünkü Edrickaşlar psikoloji adlı eserinde bugün artık çağdaş felsefe için çok çok önemli olan bir e, önemli bir pasaj var. İntensionalite pasajı diye anılır. Brentano'nun çok meşhur bir pasajdır bu. Müsaadenizle ben onun e, size sizin telaffuzunuzu okuyacağım. E, şöyle diyor bu Edrickaşlar psikolojide intensionalite pasajında Franz Brentano en önemli orta şans plastikleri tarafından size söyledim zaten orta şar uzmanıdır çok iyi bir orta şans plastikleri. Nesnenin intensional işkin varoluşu ki burada da sözcükine existanstır. Buradaki ini Türkçe'ye neden yanlış bir şekilde ee, var olma çevirdiler. Oysa yanlıştır. Var olma değil. İtisal varoluş, işkin varoluşu demek ister. Buradaki in onu gösterir. Ee, dolayısıyla da. Ee, var olma işleri çevrildiğinde, bütünlüğe yanlış anlaşılmalara ya da hiç anlaşılmamasına neden olur. Ee, i̇çkin mağdur ki zaten Bülent O'nun içkin realistini İlmanın realistini Bülent O'nun Bülent O'nun bu yüzden. Ee, i̇çkin mağdurcuyla şeyle karakterize edilir. Ve bütünüyle açık terimlerle ifade edilmese de bir içeriye göndermen, yani referans bir nesneye yönelmen ya da içkin bir nesnelik adını verdiğimiz şeyle karakterize edilir. Her biri daim aynı şekilde olmasa da, kendi içinde nesne olarak bir şey içerir. Tasarımda bir şey tasarlanır, yargıda bir şey onaylanır ya da reddedilir, Sevgi de bir şey sevilir, nefrette bir şeyden nefret edilir, arzuda bir şey arzuladır ve nefret edilir. Bu intasyonel bir avruş, fenomenin tek karakteristiğidir. Ben tanrım edelim. Hiçbir fizik fenomen buna benzer herhangi bir şey göstermez. Sonuç olarak, psikofizik fenomeni, bu fenomenleri kendi içlerinde intentionel olarak, ne ya yani genelsel olarak, nesne içerdikleri söyleye tanımlayabiliriz. Çünkü bu çok önemli bir passage. Burada bu passage'dan bu, bu fenomenologlar olduğu kadar, analit felsefeciler de çok etkilenmiş ve bu pasajda sayısız gönderme vardır. Mesela, bütün çağdaş felsefe metinlerinde, analit teknoloji, analit enerjide e, felsefe metinlerinde bu pasajın alıntılandığını ve bunun gönderme, gönderme yapıldığını görüyorsunuz. Çünkü burada çok önemli e, temel noktalar var. En başta bir işkin mağdur şiddahsı var. İntensiyonel işkin mağdur şiddahsı var. İkinci olarak, e, psikik atlar ile internasiyonel nesneler arasında zorunlu bir bağlantı kuruluyor. Üçüncü olarak, psikolojileri kesin olarak fizik tönemenden ayırmanın bir ölçütü veriliyor. fenomen, fizik tönemenden göstermediği bir nesliye yönelme özelliğini gösterir. Niteki daha sonra <gülüyor> ne diyecektir? Bilinç her de şeyin bilini. Hı? bir nesneye yönelme düşüncesi ya da bilici bir şeyin bilici olduğu düşüncesi işte buralardan geliyor Edmund evet, bu Husserl. Dolayısıyla da e, fizik fenomeniyle psikik fenomen arasında e, önemli bir ayrımın getirilmesi Franz Brentano. Şimdi işkin nesneden söz ediyor ilk defa e, bu çok önemli. E, ve bu, buradaki internasyonel nesne de diyebiliriz biz buna. Yönemsel nesne. Bunların veya nesne olması gerekmez. Yani gerçek nesneler olması gerekmez. Ki çoğunluklar da değildir. Tam tersine özel varlık, özel bir varlık tarzına sahip nesnelerden söz edilir. Mesela e, Pegasus da bir nesnedir. E, ya da e, Hermann Kikriş'in diyeceğiniz bir tüloşik bir e, tasarım da bir nesnedir. E, dolayısıyla da Bunlar düşündüğünüzde varlığa gelen brentanuna göre düşünmediğinizde varlığı sona eren nesnelerdir. Düşündüğünüzde varlığa gelen düşünmediğinizde de varlığı sona gelen, sona eren nesneler ki bunlara nti'ye bir real diyor. Eski şeyden, su plastiklerden aldığı terimden nti'ye bir real ya diyorsunuz. nti'ye varlık demek bir realde gerçek olmayan varlıklar. Yani bunlar realde de karşılığı olması gerekir. Nesne olmanın bir e, ya da real olma bu da ilişkisi eskiden burduyordu, burdu ortadan kaldırıyor terminolojide. <gülüyor> ee, o yüzden o epokede ayaç için alırken, realonomün tüm her şeyi dışta bırakıyor ya bu sen. O yüzden bu kadar kolay yapabiliyor, çünkü Berentano'nun yolunu hazırlıyor. Anladın mı? dışarıda bırakmanın yolunu Frans Berentano hazırlıyor. Çünkü nesne olmak için Barluş'a ihtiyacınız yok ki, Manuel daha sonra Barluş'un nesneler doğrulmasını ortaya açacak. Buradan hareketle ki o da bir Berentano öncesi. Evet, Alıyoruz konumları. Tamam. Demek ki gerçeklik, bir onsuz nesne için yani kaçınılmaz bir özellik ya yani da varoluş kaçınılmaz bir özellik değil e, var olmayan nesnelerde vardır ki intentional nesli bir şeyin olması <gülüyor> <zaten, gülüyor> ya da var olması gerek zaten tasarımda bir şey tasarladığınız zaman o tasarımında şey gerçek olup olmadığına katmıyorsunuz ancak olan tasarımda bir şeyin tasarlanması. Nesne olmak şimdi yeterli. Yani ona yönelme yeterli. Ve bunu da sadece fiziksel fenomenler bu özelliği gösteriyor, fiziksel olan gösteriyor. Bu yüzden de fiziksel fizik fenomen ayrımını yapıyor ve e, yönelsel gösteren fenomenleri, fiziksel fenomenler, mesela hayal etme, isteme, verme, az önce sözü ettik, bunlar hep fiziksel fenomen. Ama yönelsel göstermeyen fenomenler, mesela renkler, sesler, bunlar da fizik fenomenler diyor. Renk e, falan. Tamam. Burada Brentano kesinlikle bir dualizme gitmiyor. Bir beden ruh dualizmi yok. Çünkü Brentano e, ne psikik ne de psikik fenomenleri realite düzenine taşımadan ele alıyor. Gerçeklik düzeyine taşımadan ele alıyor. Gerçeklik düzenine taşı, taşıtsaydı hatta e, bunların gerçekte olup olmadıklarını da ilgilenseydi zaten eski dualizme tekrar edecekti. Yani e, beden ruh ayrımının bir varyasyonu olan gerçeklik ve psişik olan veya bir pisişik olan ayrımını gene karşısında bulacaktır. Bundan kaçıyor, gerçekliğe dair bir yargıda bulunmadan, sadece pisişik fenomenleri pisişik edimler temelinde kabul ediyor. Ve pisişik nesneleri içsel olarak kabul ediyor, intasyonel nesne olarak kabul ediyor. Böylece dualizmden, pikirciklikten kurtuluyor kendisine göre. Ben yani gerçekliğe dair bir yargıda bulunmama düşüncesi daha sonra bir hususserde ekokey eee araya geçsin alma cümlesine tekrar döneme evet. evet. burada Brentano'dan etkilendiğini görüyorsunuz. E, şey, serdi, serdi, Şimdi e, demek ki eee temel e, noktalarda ilgisi eee en önemlisi kesin bilme felsefi genelik psikolojik el ki bu konunun psikolojik meleşmesine götürecek bu serde. Ve intansiyonel tezi intansiyonel tezi ki real yalanın zorunlu olmadığı düşüncesine götürecek. Varoluşun onsuz olun namazlı bir özellik olmadığı. Dolayısıyla varoluşun değil, önce olanın olanın olduğu düşüncesine bu serde götürecek. Bütün bunlar. Şimdi gelelim genç userine. Genç userinin yaptığı işlere gelelim. Şimdi genç user bir matematikçi kişi aslında sosyal hastacılığında tez verdi. Kendisi ve e, ilk eseri felsefe der aritmetik, lohishya onun psikoloji şub on tarzı Yani e, aritmetik felsefesi, mantıksal ve psikolojik araştırmalar çalışmasından başlıyor. E, aritmetik felsefesinde, aritmetik felsefesinde e, matematik nesneleri ele alıyor genç matematikçi Ruslar ve ariteliğin genel kavramlarıyla ilgili mantıksal ve psikolojik tahlillerde bulunur. Şimdi, e, biliyorsunuz Selk keskin bir psikolojizm ve naturalizm eleştirmeyi, e, doğalcilik eleştirmeyi, e, kendisi bu eleştirileri yaparken e, aslında bunun içinden geçerek yapıyor. Yani kendisi de önce bir e, psikologist felsefeci. Aslında aritmetik felsefesi, felsefesi bir psikolojizm temelli bir çalışma olduğu genellikle kabul edilmiş. Ve Husser'in burada psikolojiden <gülüyor> değiştirdiği daha sonra psikolojizmden kaçamadığı söylenmiştir. Aslında da Husser de biliyor. Husser'in kendisi daha sonra, sonra yazdığı psikolojinin eniştesini yaptığı eserinde, yani Logan Schamutter'su'nun yanında, özellikle ilk bölümde prolegomena-zurvainen logikte, yani mantık araştırmaları, Satman'la ilgili prolegomena, için prolegomena adlı eserinde, Diyor ki, kendisinden çevrilerek alıntıdır. Bu eserle ilgili yani ayetmetik felsefesinde ben kendisinden bahsediyorum. Düşünmenin psikolojik bağlantılarından düşünmenin psikolojik bağlantılarından düşüncenin içeriğinin mantıksal birliğine bir geçiş yapılması gerektiği anda bu eserde, bu gerektiği anda ihtiyaç duyulan süreklilik ve açıklığı elde edemektedir. Bu kendisini daha sonra Kavuşam'ın tercih olunurken de kendisini terap ediyor. Yani e, ben e, psikolojizmden bu eserde kaçamadım. Dedik. Psikolojisine düştüm diyor. Daha sonra psikolojisine eşit etmesi gelmiş aslında. Şimdi <gülüyor> e, bu artifatik felsefesinde psikolojisine düşüş genellikle Muser'in e, de kabul ettiği görüştür ama mesela bunu herkes kabul eder ama Ezber'in çok geldiği bir e, çok önemli bir yorumcu var. 1900'lerde Berna olduğu tezler, susul avustalar gezenden zaten şimdiden ortaya sebebiyle hayır, Husserl aslında bu psikolojiye düşmemiştir. Yani i̇ddiasında bulunuyor ve bu tezi ileri Ama genel olarak benim de e, kişisel kanaatim bu. Husserl zaten kendi onayıyla psikolojiye düşmüş olduğu. Çünkü mesela siz e, izlediyseniz o, o eserde ee, bu nasıl psikolojisine düştüğünü bir örneği olarak size vermek için ondan bir pasaj alıp istiyorum, ondan ilgili bir pasaj. Şimdi, şimdi deniyor ki burada, bu eserde, bu seride göre, ayetmelik felsefesinde, e, zamansal olarak, birbirini takip eden ve avrunda olarak gerçekleşen birbiri zilinleri, avlandırıldıklarında içerik ya da temsil ayına ilgili tezil ederler. Şimdi, bakın, e, burada çok önemli bir nokta. Aslında Husserl bu pasajda e, psikolojisine nasıl düşmüştür? Üç şeyi birbirinden ayırmamıştır. Bu pasajda. Önce bilinç içerikleri var. Sonra tasarım var. Sonra da izledimler Yani daha sonra önce izlenimler var. Sonra tasarım var. Şimdi bir de bilinç içerikleri var. Şimdi Husserl söz ederken burada bunları birbirinden ayırmadan kullandı. Yani birbirine takip eden, zansorla takip eden izlenimleri, İçerik ya da temsil olarak avlandırıyor. Oysa daha gün bile tasarımla izlenimi birbirinden ayırıyordu. Yani gün bile tasarım gider ve izlenimi birbirinden ayırıyordu. Şimdi burada arada kendisi bu ayrımı daha yapamıyor. Yapmıyor henüz. Bir de daha sonra ayıracak. Bunları ayıracak daha sonra. Ama burada henüz daha e, bu noktada değil. Yani bu sayı. Şimdi Mantık araştırmaları eserine geldiğimiz zaman, Logisch-Unterzum'un genet eserine geldiğimiz zaman ki çok önemli bir eserdir. Çok zor bir eserdir bu tür. Çeşeğe şey ne yazık ki. İki cilttir. E, birinci cildi, işte az önce söylediğim gibi, satmanlarıyla ilgili bir çalışmalıdır ve psikolojinin esnesini burada yapar. İkinci cildi, hele çok daha zordur ve daha sorumlu bir metindir. Ona daha kısa değineceğim. E, bu eserde özellikle mantık araştırmalarında Matematik ve mantığı e, psikolojik temelinde ele alıp anlama çabalarını eleştirir. Edmund evet, Husserl ve matematiğin mantığın doğularının psikolojik düşünme edinmelerini indirgeyemeyeceğini sanıyor. Böyle bir indirgemenin imkansız olduğunu sanıyor. Bir e, psikolojik olgu kavramına karşı olarak onun yerine öz kavramını gündeme getirir ve burada e, bir dogmatik bir tavırda öz anlayışını öne sürmez eski dogmatiklerde olduğu dediğim gibi. Burada e, psikolojik formları ön yargılardan arındırmak için öz kavramını öne sürer ve bu üniversite psikolojinin karşıtı bir konuma <gülüyor> yerleşmeye çalışır. Şimdi peki psikolojistin diyoruz kim bu psikolojistler? Yani, mantığı, matematikli, felsefi, psikologist olarak ele alakıyorlar kimler? Aslında kendi döneminde çok önemli isimler var. Bunlar arasında tabii ki William söz ettim ama daha önemlisi, felsefi açıdan bizim için önemli, özellikle mantık açıdan önemli. İki isim var. <gülüyor> Bunlardan biri Christoph Siegwert, e, Alman, e, Robin diye bir eseri vardır, meşhur. İki Ve Theodor Liggs, Liggs biliyorsunuz aynı zamanda psikolojist, estetiğin kurucusudur. Evet, Theodor Liggs. Ee, mesela Wilhelm Göringer e, soyutlama e, ve aynı e, ayfılım e, ve şöyle asfektion ve ayfılık şeyi eleştirir. psikolojik eleştirir ki İspanyol, Sundağlıcuların onun suçuya şer Wilhelm Şimdi bu ikisi hem Christopher var, Christoph hem Todorov, şöyle bir görüşe sahipler. Bakın bu bunları eleştirecek şimdi. Şey. Ama önce onların görüşünü vermek istiyorum. Diyor ki bunlar Epistemoloji, algılama, inanma, yargı verme ve bilmenin bilinçsel doğasıyla ilgilenir. Bu fenomenler bütün psikolojik fenomenlerdir bunlara göre. Bilme, inanma, algılama dikkat ederseniz ee, yargı verme, bunların psikolojik fenomenler gibi algılıyorlar. Bu fenomenleri araştırmak ve yapılarını keşfetmek psikolojinin görevidir. Bilimsel ve mantıksal algoritmelerimizde psikolojik fenomenlerdir aslında. Mantık psikolojinin bir bölümüdür aslında bu düşünürleri. Mantık yasaları psikomantıksal yapıların yasalarıdır. Bu yapıların doğası ve geçerliği empirik olarak araştırılmalıdır. Yani deneysel e, olarak araştırılmalıdır ki zaten bir yer olduğunu yapıyordur. Psikoloji mantık için teorik bir temel sahiptir. Şimdi bu görüşte olan bu düşünürleri Husserl eleştirmeye başladı. Husser diyor ki mantığın ve psikolojinin alanları arasında var olan temel valkı bunlar bilinmiyorlar. Bunlar bunları birbirinden ayıran Bu yüzden de psikolojinin temel özelliği e, mantık ile psikolojiyi ayırmayı ayırmıyor. Bir kere diyor ki mantık emni bir bilim değildir Husser. Şimdi dolayısıyla da olarak Var olan nesnelerde ilgilenmez mantık. Olumsal olarak var olan nesnelerde ilgilenmez. Bunların ne demek olduğunu açıklayalım. Mantık çünkü ideal yapıları araştırır. İdeal yapı ve yasaları araştırır. İdeal. Bu araştırmada kesinlik ve tamlık vardır. Oysa olgu ile ilgili kesinlik hiçbir zaman yoktur. Olgu ile ilgili contingent olgularla ilgili bir Yani olutsaldır. Yani ne demek? Olması zorunlu değil mi? uyum hatmaları olgu durumlarıyla ilgili çıkarımlarımız olasıdır. Bu onun sonuç buydu. Dolayısıyla psikoloji empirik bir bilimdir ve bilincin olgusal doğasını araştırır. Ama mantık böyle değildir. O zaman nasıl olur da psikoloji mantığın e, temeli olur ya da mantık psikolojinin bir bölümü olur? Diğer yani tüm empirik bilimler psikolojide belirsizlik ve olasılık içerir. Aynı Brentano diyor. Şüd, dikkat edersiniz, Brentano da genetik psikoloji için aynı şeyi söylüyordu, metodolojik biridir diyordu genetik psikoloji. Ancak tahminde bulunmadı. Mantık psikoloji ile gelen psikolojinin bir kategorial tansı yapar, bu sebeplerle. Çünkü mantıkta olan şey ilavittedir, apodeiktiktiktir. Yunanca yani biliyorsunuz, apodeiksis tartışmasız kesinlik demek ve apodeik. Bunu zaten biliyorsunuz, deney savunmayan denen, gelen empirik olarak geçerli olmayan e, doğrular demek. Dolayısıyla iddia iddialiklik ve aslında mantığın yasalarının özellikleridir. Mantık ilkeleri böyle ilkelerdir. Mantık yasalarının. Mantık yasaları asla olumsal emlik doğada değildir. Ve psikolojik olana referansla açıklanamaz ve anlaşılamazlar. Bu sebeple. Dolayısıyla da, psikolojinin temel hatası Bilgin nesnesiyle bakın burası çok önemli. Bilgin nesnesiyle özür dilerim. Bilme aktını ki aktarın elin diye Türkçe çeviriyoruz, Ayırmanı beçer yapın. Bilgin nesnesiyle bilme aktı edin. Fakt. Çünkü edin mesela düşünmeydin mi, anlamayydin mi, istemeydin mi, sevmeydin mi, nefret etmeydin neyse. Zamanda geçer. Zamanla olur biter. Ve psijik bir süreç. ...ve bir başlangıç ile bir sona sahiptir. Bu. Oysa mantığın ilkeleri ve matematik doğrular zaman dışıdır. Zaman dışıdır. Mantığın yasalarından, matematik doğrularından, teorilerden, ilkelerden, önermelerden ve kanıtlardan... ...söz ettiğimizde... Temporal bir şeyden söz etmiyoruz. Yani belirli bir öznel tecrübeyle bağlantılı, bir öznede geçen, süreyle ilgili bağlantılı bir şeyden söz etmiyoruz. Bir zaman yok şey için. Mantığın yasaları a Nesneldir ve ezeli olarak geçerlidir. Fizik olanlar böyle değildir. Mantık incelenir de bilinç tarafından, bilinç tarafından kavranılıp bilinse de onlar bilmenin pisişik atlarından farklı ve bu atlara indirgelemeyen ideal bir şeyin bilinçlidirler. Mantıkta bay, matematikte biz ideal şeylerin bilincine varıyoruz. Zaman dışı şeylerin, atövü, koral şeylerin bilincine varıyoruz. Aslında. hep sen, genç misal Dolayısıyla da ideal ile real arasında bir ayrım yapılması gerekiyor. Daha sonra ideal ile real arasındaki bu ayrımın, ta sorumluları var ve onları tekrar bağlama denemesine girişecek, yani mutluluk yani. Bundan biraz söz edeceğim daha sonra. Şimdi, e, bir tür aslında, bir tür tırnak içerisinde mantıksal platonculuğu savunuyor, mantıksal platoculuğu Yani, onların real olmadığını, ideal olduklarını e, ve real, real gerçekliğin yasalarından varlığı yasalar olduklarını, onlara Onları anladığımız bilimler diyelim psikoloji yani psikolojiyle anlaşılamayacaklarını, aslında bir tür platonculuk, mantıksal platonculuk sanki hakim burada, genç yükselmez. Şimdi şöyle diyor, Logisch-Ockter-Zohungen'den tercüme ediyorum. Doğru diyor, mantıksal doğru, olgu değildir. Yani zaman bakımından, bakımından belirlenmiş bir şey değildir. Zamanla ilgili şey değildir. Doğru değişmez çünkü zamanla göre, ona göre. Yani matematikte, mantıksal doğrularından bahsediyor. Doğru, Anlamı olarak aslında var olan bir şeyle, var olan bir durumla değişen bir şeyle ilgilidir. Elbette ilgili olamıyor. Ve ona sahiptir. Ama doğrunun kendisi, doğrunun ilgili olduğu şey değil, bizzat doğru, zamanın ötesindedir. Yani temporal bir varlık ona yüklelemez. O ne doğar ne de yok olur. 2 artı 3 5 gibi bir doğru, dünya var olsun ya da olmasın bu dünya bu aktüel şeyleriyle var olsun ya da olmasın, saf bir doğru olarak, kendisiyle bir bütün olarak durur diyor. E, ser, iş, Şimdi, daha anlayabilmek için, bizim için daha anlaşılır kalmak için şöyle bir şey söyleyelim. Mesela sayma, hesabı. Hesap hüküm bir tecrübedir. Her tecrübetini zamanda geçer. Sayma tecrübesinde ne sayarız? Sayıysa yazarız. Hesabı, psikik bir aht. Sayma fizik bir aktır. Ama sayı fizik bir akt değildir. Hesap etme ediminde kullandığımız sayı hesap ediyor etme, etme edimine dahil değil. Söylemek istedim. Hesap etme fizik bir edimdir. Yani 2 artı 3 eşittir 5 dediğimiz zaman evet fizik bir edimdir. Ama 2, 3 ve 5 fizik nesneler, fizik edimler değildir. Sayı ideal bir nesne. Ama sayma psikolojik bir mahtır. Sayılar, teoriler, kanıtlar, doğurular ideal nesnelerdir. Taşlar, oklar, gerçeklikler ve şeyler bunlar gibi gerçeklikler ve şeyler değilse de yine de nesnedirler. Çünkü onlar ideal nesnelerdir. Ve şey, ideal nesnellik adını üretiyor. Şimdi bir parça daha anlamaya çalışalım. Mesela psikolojik bir mantığı e, önemli bir yasayı buldu. Bu yasa tümevarım yasasıdır. Psikolojist mantığı. Şimdi lojik ontolojinin geldiği tümevarım e, bir gelişmesini de yapar Dedim Husserl. Der ki oradan alıntı yapıyor lojik ontoloji geldi. Tümevarım yasaların gerçekliğini özellikle özür dilerim. Yasaların geçerliliğini gerekçelendirmez. Bilekiz sadece bu geçerliliklerin ne kadar yüksek ya da alçak düzeydeki olasılıklarını gerçeklendirir. Yani aklı ve başımda, aklı başında ve haklı olasılıkları, yasaları değil. Bakın, tümaların olasılıkları söyler, yasaları söylemez. Çok aslında çok anlaşıldığı bir şey söylüyor burada bu ser. Çünkü tüm tüberanlar daha sonra bir sürü düşünür yapıyor. Yani kendisi. Bu sevgi bir olmasa da, tüm bunların değişmesini yapan bir sürü değişik şey var. Çünkü e, yetersiz sayıda gözlemden yasa çıkartamazsınız. Gözlem sayınızı ne kadar arttırırsanız attığınız, bütün nesneleri bütün zamanlarda geçmişte gelecekte ve şimdi de gözlemden göre buradan bir yasa çıkmaz. Yani, Evrensel yasalar elde edemezsiniz. Dolayısıyla da saf mantıksal yasaları ap yöreği ve geçerli kılmak mümkün değildir. Tüm hamanısal yasalarda ziyade e, kesin bir aposiklikle kavrayabileceğiniz yasalara ihtiyacımız vardır mantıkta ve matematikte. Bize gereken budur. Dostaylıca tüm e, psikolojik bir anlayışın ürünüdür. Psikolojisi bir anlayışın ürünüdür. Mantıkta kullanılır. Zaten en bilinsiz olan e, mantıkçılar genellikle tüm hamanını herkese sürmüş ve savunmuşlardır. En ortakseler. Şimdi e, diyor ki psikolojist mantıkçılar bir başka hata yapıyor. İdeal bir yasa ile norm olan, normatif bir yasa ile e, doğa yasasını birbirine karıştırdık. Sanki onları doğa gibi yani yasaları bir şey görüyor? Yani mantığın yasalarını doğa yasaları gibi şey görüyor? Bu yanlış. E, mantığın yasaları doğa yasalarına indirgenemez. Ya da doğa yasaları üzerinden açıklanamaz mantığın yasaları. Dolayısıyla da e, ideal ile real arasındaki bağlantıyı siz tutup mantığın yasalarını doğa yasalarından çıkartarak eee Yani siz mantığın yasalarını doğa yasalarından hareketle kurduğunuzda ideal ile real ilişkisini yanlış yorumluyorsunuz ve bir sürü gerçitsizlikler ortaya çıkarsınız etmüsüse göre süpergrasyona yol açarsınız ona göre çünkü kendisinin çok güzel bir örneği var ee, bu da okuyacağım bir hesap makinesi örneği veriyor Rogerio ee, Dutra Zuluany'de Prologimazun Arayın -E 4. kısmında 1. bölümde diyor ki kendisi e, mesela e, hesap yapan bir de hesap makinesini düşünün ve bunun işin işini işleyişini açıklarken siz mekanik yasalar yerine atip, aritmetik yasalara başvurmazsınız. Şimdi o dönemde hesap makinelerini düştük. Biz şimdi daha elektronik yasalar başvuruyoruz da ya da bilgisayarla ilgili. Şimdi o dönemde düşünün, o dönemde. Zira makinelerin iş işini doğrudan sayılar arası ilişkili düzenleyen aritmetik, aritmetik yasalarla bir ilişkisi yoktur. Aynı şekilde hesap makinesine den düşen bir diğer örnek olarak düşünmenin içinde meydana geldiği bilinç gözünün anlayacak olursa bilinçle Pesişik edinler alanına olarak doğrudan, düşünme süreçleri düzenleyen genel mantıksal yasalardan türetilemez. Bu nedenle, hesap sakinisinin, işli işinin, alet-i metik türetilmesi ne kadar görmüşse ki türetilemez. alanının da mantıksal yasalardan türetilmesi, türetilmesi o kadar mümkün değildir. Da mümkün, bu da mümkün değildir. Dolayısıyla da mantık kendisine has bağımsız bir bilimdir bunu psikolojiye indirme çabası büyük bir farklardır bu sayede. En mutlu sayede. Şimdi mesela psikolojik mantıkçılar diyelim ki önemli bir çelişmezlik yasasını ifade etmek istiyorlar. Onlar bu şöyle ifade ederler. Tastik beyin kendi düşünceli birbirini dışlar ya da çelişik sayıda iki önerme aynı bir bilinçte aynı anda beraber bulunamaz. Şimdi burada burada bir psikolojik istiyorum. var. Ee, oysa aslında söylenen A ve A ve önermelerinin bir yasak bir birlikte doğru olamamalardır sadece. Sadece söylenmek istenen şey budur. Ama burada e, iki yargı ediminin iki yargı ediminin bir arada bulunamayacağını söylediğinizde edimi işi için kaptığınız için siz aslında psikolojist bir biçimde Çeyişmez yasasını ifade etmeye çalışıyorsunuz ve aslında bu ee, senin istediği ideal olan yasayı veremiyorsunuz göre. çünkü e, oluş aslında çelişkili dışlar. Latuz şöyle diyor oluş sizin çelişkili yasanızı e, nasıl söyleyeyim amniyale bir şekilde takmaz yani e, ölüme yaşam bir arada bulunamıyor yani oluşta bulunamıyoruz yani velenen yaşarken hem aynı zamanda ölüyor çünkü bu mümkün bir bedende her ikisi ama siz bunu edinile yani pisişik bir süreçmiş gibi eğer çelişmenizi yasasını ikade etmeye çalışırsanız o zaman bunun idare kitesini elden Bu yüzden de varoluşla ilgili e, olarak mantık yasalarının varoluşta geçerliymiş, geçerliymiş gibi düşünmek ve kullanmak bir metafiziktir. Mantık yasaları e, varoluşta aynen geçerli. E, nitekim bir sürü metafizikçi bunu yapmıştır. Bunu savunmuştur. Bu mümkün değildir Erkutsal ve çünkü mantık ideal yasalardan söz varmış doğal yasalarına bir şey söylemez. Bunu öyle düşünmeniz, sizin psikolojist düşündüğünüzü ya da naturalist düşündüğünüzü gösterir. Doğalcı düşündüğünüzü gösterir. Ya da bir diğer de işte, mantığın yasalarını doğal yasalarından indirilmeye çalıştığınızı ya da mantığın yasalarını doğal yasalarından türetmeye çalıştığınızı gösterir ki ikisi de atlattır. Edmund evet. evet, Husserle böyle. Şimdi bu kadar ayrıntıdan sonra tabii ki karşısına bir zorluk çıkıyor Husserle. Bu ayrımı yaptıktan sonra, e, iyi de başımızda şöyle bir dert var, bu ayarımın kendisi de sorunlu, çok radikal bir biçimde real bir ideali ayırdığınız zaman o da bir başka sorunun gündeme getiriyor. E, mesela bireyler bir psikolojik düşünme eğilimlerini kurarken, kendi düşünme elinlerinde real bir e, ideali aslında bir araya getiriyorlar. Şimdi bu real bir e, ideali bu kadar tutup e, bir sorun yaratmıyor mu? Bu, sen bunu da fark etmiş. Ve bu kuduzlaştırma sorununu çözmek için Locke ve Unterzungen'in ikinci cildinde bir adımını yapmış. Ee, i̇kinci cildin adı Unterzungen'un fenomenik ontolojileriyle ilgili erken diz, yani emoji videoyu düzenleyen araştırmalar. Burada bu sorunu çözmek için Edmund Husserl ee, çok ilginç girişimlerde bulunuyor. Bunları çok kısa deneyeceğim ve konuşmamı böyle tarzda anlayacağım. Daha fazla sizi yormak istemiyorum. Burada çok önemli bir terimi ortaya atıyor. Kategoriyel ansham anşan. E, Türkçe'ye kategoriyel gölü olarak çevirebiliriz. Ansham gölü demek diyorsunuz. Kimden geliyor gölü kavramı Ansham. mı? Tantan geliyor bu. Kuma neler tantan geliyor aslında. E, şimdi tabii ki e, kategoriyel gölü, idealin e, sentez konusunda bir çözüm arayışı. Yani buna kutuplaştırmamak. Nihai düzeyde şunu bulun da başka bir sorun ortaya çıkıyor. Bu sebeple e, bu kutupların tamamen birbirinden bağımsız ve yapıma olmadığından çünkü herhalde ideal ne olsun bir yere bir değişiyorlar aslında, bir yere bir yere geliyorlar. Onu da çözmesi gerekiyor. Burada kategoriyel bir gölü e, anlayışına ulaşıyor. Tabii bu kendi içerisinde e, ve diğer e, ve diğer aslında dualizm aşmak denmesinde e, şaşırtıcı bir terim seçimi. Ee, aslında bir kantçı olsanız yani bir kantçı der ki ne oluyor ya? Nasıl oluyor da gömü kategoriyel kategoriyel gömü de Çünkü biliyorsunuz gömü ile kategoriyi kan da ayırır. Gönü şeyi ifade eder. görün pasiftir. Değil mi? Verilmiştir. Oysa kategori anamiyetçisi de etkinliğiyle etkinliği, spontanitesine dayanır. Kendiliğinden, etkinliğine dayanır. Etkin bir akt ile edilgin bir durumun bir araya gidiyor. Yani aslında Kant için imkansız olan bir kavramlaştırma yapıyor kategoriyel görü. Çünkü Kant için kategori anlam edici bir kategoridir. Görüle duyaklı ögeleridir, duyarlılığın nesnelerdir. <gülüyor> <ortadır>. Şimdi <gülüyor> ama bu sefer ilerleme yapabilmek için yani görüğü çünkü bu e, seferin temel ilgisi şu mantığın ve matematiğin aslında temel e, şeyi <gülüyor> bilin verilmişler, bilince verilmişler. Dışardan doğadan çekip çıkarmadığımıza göre, her zaman da bilinçler. Bilinç içerikler bunlar. O zaman diyebilirler. Tıpkı uzay ve zamanın kanta göre, gömü olarak bizim dünyalarımızda verili olmaları gibi. Anladın mı? Söylemek istediği bu. E ama bir taraftan da pisişik değiller. E çünkü zaten kanta psikolojisinden kaçmak, o da psikolojisinin suçlamasına tahliye olmuş. O da kaçmak için özellikle özenle bunları ayırmış. Ama Hüseyin diyor ki, iyi ama bunların arasında bağlantıyı nasıl kuracağız? O zaman diyor ki bu senin kendi görüşüne göre kategoriyel diye bir şey vardır ve bu özel bir görüşler daha sonra adlandırılır. Bu bilinç içeriklerini verilmiş olarak görünlenmesidir, uzay ve zamanın görünlenmesine benzer. Demek istediği şey bu. Yani dışarıdan elde edilmemiş elde edilen şuna mantık ve matematiksel ilişkin aşiklikle biz nerede buluşuyoruz? İşte bu görünsemde. Ama bu söylenen aynı zamanda e, duyarlılıkla sadece duyarlılıkla ilgili olmadığı için çünkü mantık ve matematik duyarlılıkla ilgili değil aynı zamanda kategorilerle de ilgili e, o zaman kategoriler bir durum tabii bu da çok eleştiriliyorlar çünkü kantın kaçtı aslında psikolojizme bir geri dönüşümü diye değerlendiriliyor bu sel bu da eleştiriliyor ve bu selde öznelizmi rasyonelizmi yani akıl dışıcılığı, akıl, akılçılığı, akılçılığı, akılçılığı, ee, akılçılığı. Çünkü e, aslında bu sözü ettiğimiz şeyler irrasyonel bir takım e, verilmişlikler. E, çünkü <gülüyor> Rantüskyo ile azal alakalı değiller, görürler bunlar. E, ama aynı zamanda katakoryeller, o zaman rasyonel ile alakalılar. Şimdi böyle tuhaf ve idariyle reali tutuşmasını çözmek için e, kafa karıştırıcı, zor. Ee, ve ikinci cildi zaten inanılmaz zor kalan bir kavramlaştırmaya gidiyor elbini Üstelik bunu daha da zor olan bir başka kavramlaştırılmayla destekliyor. O da e, Zahver Halt düşüncesiyle ki bu anlamda zor e, ve açıklaması belki e, onu daha da zor. Zahver Halt göğüşünün. E, aslında Zahver Halt biliyorsunuz şey, o olan bir şey ve kendinde önermeler diye çevirebiliriz. Ee, bir takım saf bilgiler bunlar ve e, olguların ilişkiselliği, bağlı, bağlandığı da diyeceğimiz şekilde bir asla fikir eşliğinde de bazen veya olum durumu örneği çeviren. Şimdi bu bunların kendisi e, aslında bu zarfle halledici şey, e, bu kendilikler, bunlar ideal bir yapıya sahipler hem hem de olumsal bir yapıya sahip. Gusserlilere. Ve bunlar bizim tarafımızdan oluşturulmamışlar verilmişler. Böyle tuhaf bir kavramlaştırma geliyor. Şimdi buradan sonra e, aslında belki sorularla açabilirim. Zahdera meselesi Gusserlilere e, ve kategoriyel anşaum meselesi e, şeyin mutazlumiyenin en zor kısmı. En karışık kısmı. E, Erkentussel'de en çok tartışılan yönler bunlar. Bu, e, ta, bu Bunlar tartışma gözü durmuyorlar. Ve e, buradaki çözüm aslında gömsel olarak doğrarsız verilmiş olanı nasıl rasyon eleştireceksiniz? E, nasıl onun mantık yasalarını yani ilişki mantık yasalarını e, oradan nasıl üreteceksiniz? E, aslında bu sel e, bütün gerçekliği oradan üretilir. Gerçekten kendisi. daha sonra geç üserdim kendisi. Bütün varoluşları bırakarak bilinçin bilinçte delinmiş olan içeriklerden türeyorsun. E, bu onu daha sonra beş dönemde yaptığı çalışma. E, ben e, size daha fazla yormak istemiyorum çünkü zaten rahatsız meselesi gerçekten çok çetinliktir. E, sayısız tartışma yarattılar. Işte. E, anlaşılması da çok kolay değil. E, bunu da kabul ediyorum. Belki içinizde bu e, seyle yeni tanışanlar var e, ve. Ee, bu aynı zamanda kançıl sentez tartışmalarını da anlamayı gerektiriyor ve bir sürü daha bilgi gerekiyor O yüzden e, izlerseniz sorularla eğer e, mümkün olsa belki açarız e, ya da başka sorular olsa başka şekilde konuşuruz. E, ben müsaadenizle e, konuşmamı burada sonlandırıyorum ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.